Zamm-ı sure arasında besmele okunur. 3- Zamm-ı sureden sonra Allah-u Ekber diyerek rükûa eğlenir. Ellerle diz kapakları kaplanır, bel düz tutulur ve gözleri ayaklarından ayırmayarak üç defa Sübhane rabbiyel al denir. Beş veya yedi defa da söylenebilir. 4- Sami Allahu limen hamide diyerek doğrulurken pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz. Tam dik durunca Rabbena lekel hamd denir. Bu dik durmaya kavme denir. 5. Ayakta fazla durmadan Allahü ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken sırası ile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 7. Uyluklar üzerinde fazla durmadan allah Ekber diyerek tekrar secdeye varılır. İki secde arasında oturmaya celse denir. 8. Secdede yine en az üç defa Sübhane Rabbiyal Alâ dedikten sonra Allahü Ekber diyerek ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken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 rükûa eğlenir. 10- İkinci rekâtte, birinci rekâtte tarif edildiği şekilde tamamlanır. Yalnız ikinci secdeden sonra, Allah-u Ekber deyince, ayağa kalkmayıp, uyluklar üzerine oturulur ve اَتَّهِيَّاتُ اللّٰهُمَّ سَلِّ اللّٰهُمَّ ve Rabbena atina dualarını okuduktan sonra, önce sağa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 Namazı bozmaz ise de sevabını azaltır. Namazdan sonra, her biri tamam olarak üç kere istiğfar okunur. Sonra, âyetel kürsi ve otuz üç tesbih, otuz üç tahmid ve otuz üç tekbir ve bir tehlil. Yani, la ilahe illallah, vahdehu la şerikeleh.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 Namazın kıblesi Kâbe ise dua'nın kıblesi de semadır. Duadan sonra her birinde besmele çekerek on bir ihlas, iki kulayuzu ve altmış yedi demek müstehaptır. Subhanerabbi ke ayet-i kerimesini okuyup elleri yüzüne sürer. Dört rekatlı sünnetlerin ve farzların